Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Saros körfezindeki liman inşaatı sırasında gezegenin oksijen kaynağı olan deniz çayırları taş tarafından başka bir yere taşındı. Bu işlemin 100 bin yıl önce oluşan çayırları yok edeceğini söyleyen Saros gönülleri, çayırların akıbetini öğrenmek istiyorlar. Liman projesinin iptali için Change.org'da bir kampanya yürüten Saroz Gönülleri deniz çayırlarının durumunu öğrenmek için kampanya başlattı Change.org Taksim deniz çayırları adresinde ve kısa sürede 5000'in üzerinde kişi bu kampanyayı imzaladı. Kampanyada verilen bilgilere göre BOTAŞ yetkilileri dünyada ilk defa denenen bir yöntemle Liman projesi bittiğinde deniz çayırlarının tekrar yerine dikileceğini iddia ediyor. Oysa bilirkişi raporlarında bunun imkansız olduğu belirtildi. Kampanya metninde deniz çayırlarının gezegenimiz için neden önemli olduğu şöyle anlatılmış. Dünyadaki oksijenin %70'i denizlerde ve bu oranın %25'i ise deniz çayırları tarafından üretiliyor. Küresel ısınmaya yol açan karbonu en iyi yakalayan sistemlerden bir tanesi, ve tropikal ormanlardan daha fazla organik madde üretiyor. Ekosistemde de besin zincirinin en üst yer alan deniz çayırları yüzlerce omurgasız ve alp türüne ev sahipliği yaparken pek çok balığın da barınağı. Saros gölülerinin talebi deniz çayırlarının nereye taşındığının bir an önce açıklanması ve bilirkişilerce defalarca zararları ortaya konulan liman projesinden vazgeçilmesi. Kampanya Change.org Taksim. Deniz Çayırları adresinde İstanbul Hasanpaşa Mahallesi ve çevresinde yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeşil alan bulunmadığını söyleyen gazane çevre gönülleri bölgedeki İETT garajının yeşil alan olması için bir kampanya yürütüyor. Change.org Taksim IETT garajı yeşil alan olsun adresinde 5000'in üzerinde imza toplamış gazane çevre gönülleri Ayrıca düzenli olarak açtıkları standlarda ıslak imzalar da toplamışlar. Ve Kasım ayında imzaları yetkililere elden teslim edecekler. Sağlıklı yaşam standartlarına göre kişi başına minimum 10 metrekare yeşil alan düşmesi gerekirken mahallede kişi başı 1 metrekare bile yeşil alan yok. Gaziantep çevre gönüllere kampanya metninde şöyle diyor: Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve fiilen İETT otobüsleri garaj alanı olarak kullanılan Hasanpaşa Mahallesi'nde İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bu bölgeye ait onayladığı gazhane vaziyet planında İETT garajının yeşil alanı olması kararını aldı. Kamu parseli olması nedeniyle kamulaştırma yükü de oluşturmayacak bu alanın park ve çocuk alanı olarak çevrede yaşayan halka kazandırılmasını kamu yararı açısından önemsiyor ve İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı vaziyet planında yer alan yeşil alan kararının İBB tarafından hayata geçirilmesini istiyoruz. change.org/taksim iytt garajı yeşil alan olsun adresinde devam ediyor. Antakya Kent Meydanı'nda da bir an önce yeşil alan olması talebiyle Deniz Erten bir kampanya başlattı. Gördüğünüz gibi bütün şehirlerde ortak sorun yeşil alanlar yok. change.org/taksim antakya kent meydanı adresindeki kampanyada 4 yıldır şehrin ortasında ucube bir görüntü olduğundan söz ediliyor. Ve siyasi parti gözetmeksizin bütün vatandaşlarca tam bir uzayışı halinde istenen kent meydanını büyütme ve yeşillendirme projesi Antakya'nın geleceğine yapılacak olan bir yatırım denmiş. Yöneticilerin halkın isteklerini göz önünde bulundurmasını talep eden Deniz Ertem başlattığı kampanyaya Antakya halkının da desteğini bekliyor. Change.org Taksim Antakya Kent Meydanı adresinde. Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye'nin halen kömürlü termik santrallerde ısrar etmesini eleştiren Tema Zonguldak İl Temsilciliği, Change.org Taksin Temiz Hava Haktır adresindeki kampanyayı imzalayan 100 aşkın kişiye bir güncelleme paylaştı. 2020 yılının ilk 6 ayında gerekli çevre yatırımı olmadığı için kapatılan kömürlü termik santrallerin geçici faaliyet belgesiyle tekrar çalışmaya başladığını hatırlatan Tema Zonguldak İl Temsilciliği, Paris Anlaşması imzalandıysa santraller neden çalışıyor sorusunu soruyor. Yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verilmiş. Türkiye Paris Anlaşması'nı onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir görev üstleneceğini beyan etti. Temiz Hava Hakkı platformu tarafından çıkarılan karar rapor 2020 yılında Türkiye'de yalnızca iki inin, dünya sağlık örgütlerinin güvenli ilan ettiği hava kalitesi değerlerine sahip olduğunu ortaya koydu. Türkiye'deki hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan çevre yatırımlarını tamamlamadan çalışan santrallerin bu şekilde çalışmaya devam etmesine izin verilmesi, hava kalitesinin insan sağlığı için güvenilir düzeye gelmesini imkansız kılıyor. Üstelik bu santraller kamu bütçesinde de ağır bir yük getiriyor. Eylül 2021'de yayınlanan ulusal bir rapor, Türkiye'deki mevcut kömürlü termik santrallerin yaklaşık %18'inin elektrik üretiminde azami talebi karşılamak için gerekli olmadığını ve bu santrallerin emekliye ayrılması halinde yaklaşık 155 milyon euroluk tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Çevre yatırımlarını yapmayan santrallerin havamızı ve suyumuzu kirletmeye devam etmesine izin vermeyin demişler kampanyada Change.org Taksim Temiz Hava Haktır'da devam ediyor. Ben Uygar Özesi mi? Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar.